1876, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duasıyla sahabilerin soğuktan etkilenmemeleri, evet, bilal Habeşi şöyle anlatıyor, soğuk bir geceydi, sabah ezanını okudum fakat hiç kimse gelmedi, bunun üzerine bir kere daha okudum yine kimse gelmedi, Hazreti Peygamber, ey Bilal, bunlara ne oldu, niçin gelmiyorlar, diye sordular, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, galiba soğuktan dolayı gelemediler, dedim, o zaman Hazreti Peygamber, Rabbim, onları soğuktan koru ve kendilerinden soğuğun etkilerini uzaklaştır diye dua ettiler. Allah'a yemin ederim ki o gün kuşluk namazında insanların serinlemek için yelpaze kullandıklarını gördüm.